İmansız bir adam sırtında odun vardı, odun taşıyordu ve odunlar onun omuzunu kesmişti böyle. Hazreti İmamı Hasan Peygamber Efendimizin torunu, o da atın üstünde gayetli sattetli giyinmiş, atı da süslü bir eğer ve kendisi çok süslü giyinmişti, temiz giyinmişti yani çok. Gidiyordu o odunlu, odunla giden mükâfir, dedi, dur ya imam. Çok mühim konuşacağım söz. Çok dikkat etmek lazım. Dur ya imam dedi. Dedi ki senin Ceddin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis buyuruyor. Bu dünya müminin hapishanesidir. Müminin hapishanesi cehennemi kafirmişse cennetlidir dedi. Hangimiz cennetteyiz? Hangimiz cehennemdedir? Eğer senin ceddin söz, söz doğru olsaydı benim şimdi senin atın üzerine binmem lazım dedi. Sen de aşağıda bu sırtındaki odunlar taşıman lazım gelir dedi. Öyle deyince Hazreti Hasan dedi indir odunları sırtından aşağı indirdi. O kendisi de aşağı indiler. İmam Hasan da onun yüzüne böyle yaptı. Yani elinden böyle onun yüzündeki manevi perdeyi kaldırdı gözünden uzadı. Bir de diyor o odun taşıması, sırtını ipin kesmesi, odun taşıması. Ahirette göreceği azabın yanında bir cennet hayatı. En zengin olan müminin en yüksek erdiği makam, ahirete gireceğim makam için bir hapishaneden başka bir şey olmadığını gösterdi. Ona bu adam iman etti.